Çocuk Bahçesi Başsız At 1. Bölüm Yazan Por Berna Radyoya uygulayan Musa Aydoğanoğlu Yöneten Asuma Korat Efekt, Mehmet Turgut Teknik yapım, İsmail Hemikli Oynayan sanatçılar Gabi, Nezih Alataş Ferman, Tolga Gariboğlu Tatav, Toprak Sergen Marion, Arzu Balkan Bombon, Simge Sercuk Çık mı bombon? Hayır babi. Bay Mazuriye'nin kömür kamyonu geliyor. Peki. Kamyon geçince haber ver bize. Bay Mazuriye de hep bizim sokağa çıkacağımız anı kolluyor. <gülüyor> Biraz sabırlı ol Fernan. Korkma sıra sana da gelecek. Geçen günkü kazadan sonra biliyorsun... ...çok dikkatli olmamız gerektiğine karar vermiştik. <gülüyor> İstersen Juan sırasını sana versin. Marion sakın ha Fernan. O koca kamyonla bir kez daha çarpışırsan... ...başsız atla yaptığın son yolculuk olur tamam, bu. Tamam. Ben yalnızca Hem sizin... sevimli oyuncağımızın da sonu olur. Geçen sefer babam tamir edene kadar ne çekti. Kırılsa bile bir daha elini sürmeyeceğini söyledi. Evet ama nereden bilebilirdim... ...tepeyi aşınca kamyonun birden önüme çıkacağını? Bunda suç yalnız senin değil hepimizin. Daha önce akıl edip yol ağzına bir gözcü koymamız gerekirdi. Gözcü koysak bile yine de çok dikkat etmeliyiz. Bir kaza yaptığımızda yalnızca canımız acımakta kalmaz... ...hatımızda... Evet e, bu, bu bizim tek eğlencemiz eğer o olmazsa ne yaparız sokaklarda aylak aylak dolaşmaktan başka? Dilerim korktuğumuz başımıza gelmez. Ben çok şanssızım. Ne zaman binsen bir terslik oluyor. Oysa çok hoşuma gidiyor. Sanki bulutların üzerinde uçuyormuşum gibi geliyor bana. E belki de aya yolculuk yapıyormuşsundur gibi hissediyorsunuzdur <gülüyor> kendinize. Seni bindirmiyoruz diye kıskanma Tatav. Heh ben mi kıskanacağım? Yalvarsanız da binmem. Bir domuzun sırtına binmeyi bile sizin bu hurda yığınla tercih ederim. Aman ne komik. Aa, ne olur bizi kırma Tatav. <gülüyor> Siz alay edin bakalım. Yalan mı? Bir hurda yığına değil mi? Her yanı derme çatma. Üstelik başı da yok. Bence böyle daha güzel. <gülüyor> Güzelmiş. Bir pedalıyla zinciri bile yok. Bir yarış atından daha hızlı gidiyor ya sen ona bak. Eh yokuş aşağı tabii gider. Yol açıldı mı? Hadi şu an. Üç, iki, bir. de! Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hadi. gidersen senin rekoru kıracak tabi işte bunda <gülüyor> yanılıyorsun Fernan ben, ben dün ben... 35 saniye aldım Bu yolu ne eksik ne fazla Tam 35 <gülüyor> saniye <gülüyor> Evet hemde hiç fren yapmadım Ben, ben de geçen gün öyle inmiştim Ama kamyona tosladım <gülüyor> Olsun yine de indim ya ona bak sen bugüne kadar hiç plan yapmadan yine bildin oh. mi? He? Ben inerim. Hadi canım sen de. Sen bineceksin Tata'ım. Evet. Hani beğenmiyordun. E, dikkat. Yalvarsanız da binmem diyordun. Şey ben isteyerek söylemedim Gabi. Önüne bak. Eğer, eğer beni de aranıza alırsanız. Aa Bilmem ki arkadaşlar ne derler. Bakın yemin ederim bir daha öyle konuşmayacağım. Hep sizinle birlikte olacağım. Bakın. Bakın bu paraları da size vereceğim. Ne? Parayla mı satın almayı çalışıyorsun sen ha? Hayır sana? hayır şey beni yanlış anlamak abi siz harçlıklarınızı bir araya getirip kendinize pastalar şekerlemeler alıyorsunuz ya. En iyisinden alsam da yalnız başıma hiç tadı olmuyor. Oysa siz yerken... Gabi, Tatav da bizimle birlikte olsun. Aa, evet, onu da aramıza alalım. Ee, peki ama yaşı tutuyor mu? Bilmiyoruz ki. <gülüyor> tutar Gabi, tutar. Büyük göründüğüme bakma. Tam 15 yaşındayım ben. Aa, üzgünüm Tatav. 12 yaşından yukarıları almıyoruz aramıza. Ama şey... Ben... Hayır Göbi, haksızlık bu senin yaptığın. Neden? Bu şartı ben mi koydum? Hep birlikte karar verdik, öyle değil mi? Evet ama kesinlikle alınmayacak demedik. Sevdiğimiz, aramıza katılmasını istediğimiz arkadaşlar oldu mu göz yumucakla. Tabii. Hem içimizde 12 yaşını geçmiş kimse yok mu? Yo, hayır. Sen kaç yaşındasın Göbi? Şey, yo ben mi? Zülhan geliyor. Aha, Koş hızlan biraz. Teşekkür ederim Maryon. Sen gerçekten 15 yaşında mısın Tata? Hayır, kötü bir şey ama yalan söyledim. Yaşımı büyük söylersem, beni aranıza kabul etmeniz daha kolay olur diye düşündüm. Nereden bilirdim? Hem sizinle olmayı çok istiyordum. Hadi şu an koş, hızlı ol! Ne olur Fernan, bu kez ben bineyim, sen de benim yerime... Hayır Bonbon, sıra benim. Aa ikiniz de değil, Tata binecek arkadaşlar. Tata mı? Evet, şu andan itibaren o da bizim aramıza katıldı. bizden sonra binse olmaz mı sanki? Sıra onun ama. Neden kızıyorsun? Görmüyor musun? Ne kadar şişman. Bir kereden çok binmemeli aslında. Bu üçüncü. Korkarım bizim at bu yağ altında parçalanacak bir gün. Bonbon haksız da değil gibi. Tata bizim üçümüzden bile ağır. Eline ne gelse tıkınıyor. Olan zavallı atımız olacak. Ee, kaygılanma Bonbon. Ona değil Tata. Hepimiz binsek dayı sert bir yere çarpmadığı sürece yine bir şey olmaz. Düen amca bir motorlu arabadan bile sağlam olduğunu söyledi. Yola çıktı adam. Geliyorum Fennam. Açılın. Batı'nın en hızlı kovboyu geliyor. Eee. Eh kovboymuş. Senden kovboy olursa. Çok hızlı gidiyor ama Ne yapsa Gabi'yi geçemez. Korku teki. Daha Çınar sokağına varmadan fren yapmaya başlıyor. <gülüyor> bu yüzden de gecikiyor hep, <gülüyor> <gülüyor> en iyisi ayaklarını atın dümenine bağlayıp salı yokuş aşağı. Ee sıra kiminse hazırlansın. Benim ama tatav daha ikinci sokağın başına bile varamadı. Yoo hayır bu kez çok hızlıydı, sanırım hiç fren yapmadan iniyor. Arkadaşlar hadi koşun! Bir yere tosladı galiba, of söylemiştim ben. Sonunda böyle olacağı belli. Her zaman yanlış yerde Ana, fren yapıyorum. Tatav yokuş aşağı gelirken şişe yüklü el arabasıyla yaşlı zigom ah. demire sokağın köşesinden çıkıverdi. Ben bağırdım ama o sözde fren yaptı. Küt bindirdi arabaya. Senin gibi gözcü olursa. Ah, suçu bana yükleme. Of. Binmesini bilmiyorsun. Bir de rekor kırmaya çalışıyorsun. Ya sokağa of. gelmeden fren yapacaktın ya da hiç fren yapmayıp arabadan önce geçecektin. Hmm, senin bir şeyin yok değil mi Tatav? Oh, e Hayır. Nefis bir of. popo üstü zorunlu iniş yaptı. Görecektiniz, Çınar Sokağı'ndaki dikenli tellere doğru yıldırım gibi uçtu. Yaşlı Zigon bile ağzı açık baka kaldı. Ne yapsın zavallı adam, Tata'dan ağ çekmedi ki, bu kaçıncı? Ee, adama bir şey oldu mu? Aa, hayır olmadı ama bütün şişeleri kırıldı, öfkeden of. deliye döndü. Eğer Tata'ı yakalayabilseydi... O beni kovalarken sen de kıkır kıkır gülüyordun, uf, benim unutma bunu. <gülüyor> Neyse olan olmuş bir kere, şimdi bunu tartışmanın sırası değil. Yaşlı zigonun kırılan şişelerinin yerine sağlam şişe toplamalıyız. Eski istasyona gidelim Gabi. Hurdalıkta yığınla şişe var. Tekerleği yerine oh. taktım ama bu halde ah. kullanamayız. Vidalarını sıkıp dümeni doğrultmamız gerekiyor. Bunu biz yapamayız. Sen At'ı eve bırak gel. Akşam tamir ettiririz. Düen amca biraz kızacak ama ne yapalım. Tamam arkadaşlar. Yeterince şişe topladık. Evet, şimdi gidip Bay haber verelim. Arabasıyla gelip bunları alsın buradan. Hem çok şaşıracak hem de çok sevinecektir buna. Ne yapsın zavallı? Bu onun geçim kaynağı. Evet. Oo, saat daha dört bile olmadı. Bundan sonra ne yapacağız? Eskiden atımız vardı. Şimdi o da yok. Ben öyle olmasını istemezdim Aa, ama... Üzülme Tatav. Babam biraz kızdı ama yine de onaracağını söyledi. Sanırım yarın binebiliriz sevgili atımıza. Aa. Onun üzerinde hızla giderken ne hayaller kuruyordum, bir bilseniz. Biz de öyle, bilmez olur muyuz hiç? Yapacak bir şey olmadığına göre, hadi pazar yerine gidelim çocuklar. Geçerken de Bayan Marşerel'den birer dondurma alalım. Aa, buna paramız yeter mi Marion? Hayır ama birer polinez alabiliriz. Oranın polonezleri çok kötü. O pastaları ne zaman yesem karnemi ağrıyor. <gülüyor> Hiç yoktan iyidir canım. Sen hep böyle dersin bombon ama payına düşeni de hepimizden önce bitirirsin. <gülüyor> Az daha unutuyordum. Bayan Marşerel'e borcumuz var. Borcu verirsek polinez alamayız. Aa, Aa. O zaman pastaneyi onun tanımadığı birini gönderelim. <gülüyor> ha ben gideyim Gabi. Bayan Marşerel beni tanımaz. Peki Tatav, biz seni pazarın girişinde bekleriz. Şey, Tatav çok gecikmezsin değil mi? Hmm, Bombon. <gülüyor> Kaygılanma Bombon. Sizlerin hakkına el sürmeyeceğim. Ayrıca benimkinin de yarısını sana vereceğim. Sevgili atımızın başına gelenlerden sonra zayıflamaya karar ver. <gülüyor> Çok güzel. Sen daha bitirmedin mi Fernan? Hayır, Bombon. Benimki bitti hmm. de. Hani sevmiyordun, karnını ağrıtıyordu? Sana biraz daha verebilirdim ama karnın ağrır diye düşünüyorum. Şey, belki... Ağrımaz <gülüyor> diyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bombon'u utandırma Fernan. Madem söyledin, birazını ver ona. Bizi de unutma Fernan. Bana kalan bunca köpeğin dişinin kovuğunu bile doldurmaz Marion. Ama Fifi'ye küçük bir parça verebilirim. Al şunu Marion, al. Sen hiç yemedin. Payına düşeni köpeklere dağıttın, sana o kadar şaşırıyorum ki... ...beş dakikada bunca köpeği nasıl toparladın başına? Marion, kasabadaki bütün köpeklerin koruyucu meleğidir. Şu gördüğün köpeklerin her birine mutlaka bir yardımı dokunmuştu. Evet, onların yarasını sarar, karınlarını doyurur, her birine sıcak bir yuva bulur. Kasabalılar köpekli kız derler ona. Bu yüzden köpeğe ihtiyacı olan ya da köpeği rahatsızlanan hep Marion'a gelir. Hadi Marion, polinezler bitti, köpekleri dağıt artık. Pazara bizimle birlikte onları da götürmeyi düşünmüyorsun sanırım ha? Hiç de fena olmazdı! Canımızın çektiğini para vermeden alabilirdik! Hadi dağılın evlerinize! Şunlara bakın şunlara! Sanki insan gibi sözden anlıyorlar! Meryem evlerinize der demez hepsi de dağıldı! Ne yapıyorsunuz? Bu da kim? Dikkat et! Sen Başsız Atın birinci bölümünü sunduk.